Bir Foto Müze programında daha birlikteyiz. Bizi Foto Müze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Ee, konuyla ilgili görselleri bu hesaplar üzerinden paylaşacağım. Ee, konumuza geçmeden önce de bugünkü programımızı destekleyen Sayın Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugün size Osmanlı döneminde yaşamış bir maceracıdan ve onun eserlerinden söz edeceğim. Bisiklet tutkunu bu maceracı 1900 yılında yanına bir arkadaşını da alarak bisikletle İstanbul'dan Hüdavendikar vilayetine yani Bursa'ya seyahat ediyor. Özgürlüklerin kısıtlandığı 2. Abdülhamit döneminde... Ve bisikletin henüz batıda bile yaygınlaşmadığı bir zamanda. Ayrıca o zamanki yol şartlarını göz önüne alırsak bu yolculuğun ne kadar cesaret gerektirdiğini anlayabiliriz. Ve tabi bisikletlerin günümüzdekilerle kıyaslanamayacağını ve son derece konforsuz olduğunu da ekleyelim. O zamanki bisikletlerde vites yok, amortisör yok, fren sistemi de bu, günümüzdekiler gibi değil. Çok farklı. İşte böylesi şartlarda yola çıkan maceracımızın ismi İbnül Cemal Ahmet Defik. Ahmet tefik ve arkadaşı içi mukavvadan yapılan dışı ise su geçirmez bezle kaplı 3-4 gözlü çantalarını hazırlıyorlar. Sularını, yiyeceklerini, çamaşırlarını ve bir kiloda bisküvi koyarak yola çıkıyorlar. Önce Mudanya'ya kadar vapurla gidip ondan sonra da bisikletleriyle devam ediyorlar. E, tabii gittikleri yerlerde bisikletin hayli ilgiyle karşılandığını, şaşkınlıkla karşılandığını söylemeye gerek yok. Hatta bazı köylerde ve kasabalarda e, bisikletleriyle birkaç tur daha atmalarını istiyor e, halk. E, onlar da kırmayarak meydanda birkaç kez daha turluyorlar. Ahmet Teyfik toplam 266 kilometrelik bu seyahatin sonunda tuttuğu notları yaşadığı anılarla birleştirerek bir kitap bastırıyor. Kitabın adı Hüdavendigar Vilayeti dahilinde Velosipet ile bir cevelan. Osmanlıca tabi ee, ama bu kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2006 yılında Cahit Kayra çevirisiyle tekrar bastı. İnce, 110 sayfalık neşeli bir kitap. Ahmet Teyfik'in bu seyahati 2011 yılında TRT Haber tarafından Seyahların İzinde adlı bir belgeselede konu olmuştur. Ahmet Teyfik kitabın başında bisiklete binmekle ilgili bilgiler kaleme almış. Nasıl binilmeli, fren yaparken nelere dikkat etmeli gibi Teknik bilgiler ee, buradan kendisinin bisiklet hakkındaki bilgisi ve hakimiyeti belli oluyor. Zaten öyle olmasa 1900 senesinde böyle bir seyahate çıkması mümkün olmazdı. Ee, i̇lerleyen kısımlarda yaptıkları seyahatten izlenim ve notlar içeriyor. Ama aynı zamanda yazar o bölgelere ait epeyce kıymetli bilgiyi de aktarmış. Kitapta Ahmet Teyfi'nin renkli ve maceracı ruhu rahatlıkla hissedilmekte. Ama asıl e, onun yenilikleri takip eden modern yapısını da açıkça ortaya çıkarıyor. E, peki ben bunları niye anlatıyorum? Fotoğrafla ne ilgisi var diye sorabilirsiniz. Aslında bu kitap Ahmet Teyfi'nin son kitabı değil. Kendisi 1901 yılında yani bir yıl sonra bir kitap daha bastırıyor. Ameli ve Naziri Rehberi Fotoğrafya Kaspar matbaasında basılmış 216 sayfalık bir kitap. Kitabın künyesinde sahip ve neşri Şefik Kütüphanesi sahibi Nezret yazmakta. Burada çok kısa olarak dönemin e, kütüphanelerine değinmek istiyorum. 1800'ler eğitim sistemlerinin modernleştiği ve yeni yeni okulların açıldığı bir dönem. Dolayısıyla okuma yazma oranında arttığı bir dönem. Peki bu yeni kitlenin yeni zevklerine hitap edecek kitaplar kimler tarafından bastırılıyordu? Ee, vakıf kütüphanelerinin ve milli kütüphanelerin yeni okuyucu kitlesinin ihtiyaç duyduğu kitaplara ulaşması konusunda etkin bir rolü olamıyor. O dönemde bu işi sahafların, e, matbaaların, gazetelerin ve bazı işletmelerin belli oranlarda üstlendiğini de söylemiş olayım. Demek ki Ahmet Tevfik e, bu kitabı Şefik Kütüphanesi sahibi Nezret Bey için hazırlamış. Görüldüğü gibi Ahmet Tevfik son derece yenilikleri açık, meraklı, teknik konulardan iyi anlayan biri. Ee, önceki programlarda da dile getirmişimdir. Osmanlı döneminde yayımlanmış fotoğraf kitaplarının hepsi teknik konulardan söz ediyor. Ama dikkatli bir bakış ve inceleme pek çok başka veriyi de ortaya koyabilir. Mesela bu kitabın ifadeyi meram kısmını okuyunca Ahmet Teyfi'nin fotoğraf alanında bir eğitiminin bulunmadığını anlarız. Bunu şöyle dile getirmiş, sadeleştirerek okuyorum. Meydana bir eser getirmek, bildiğini halkın istifadesine sunmak üzere neşretmek arzusu hemen herkeste vardır. Aciz yazarınız dahi tahsilsizliğini dikkate almayarak şu kitabı yazmaya cesaret etti diyerek kusurlarının affolmasını rica ediyor. Tabi burada tahsilsizlikten kast edilen şeyin fotoğraf tahsili olduğuna şüphe yok. Önsüzden sonra da 16. yüzyıldan başlayarak fotoğrafın birkaç sayfalık kısa bir tarihçesini yazıyor. Ee, kitap bahsettiğimiz gibi teknik konularla dolu. Bazı başlıklar şöyle. Fotoğraf almak, fotoğraf çekmek demek. Plaklar diye bir başlık var. Plak şeklinde tabaka tabaka negatifler kastediliyor. Sonra e, laboratuvar ne ile aydınlatılmalı, hangi gereçler olmalı. Sehpa, şasi, portre, peyzaj, optiratör, şasilere plak koymak, klişeler, klişeleri verniklemek, kimyasallar, banyo işlemleri, kaşlar, degradatör, e, resimlerin mukavaya yapıştırılması, karşılaşılacak kusurlar gibi gibi bir sürü başlık var. Ama kitap içinde Velosiped Meraklılarına diye ilginç bir başlık daha var. Bizim bisiklet tutkunu araya böyle bir konu sıkıştırmış. Yine sadeleştirerek ve kısaltarak okuyorum. Fotoğraf her bir şeye uygulandığı, her işe yaradığı gibi hali hazırda velosipet meraklılarının dahi arzularını temin edebilecek mükemmelliyeti kazandırmıştır. Acaba fotoğrafa aşina olup da gezdiği yerlerde mümkün olsa da fotoğraf aletini beraber götürebilsem demeyen var mıdır? Hele daha ileri gidip de camları ve enstantene aletinin yanına alıp yolda cam plakların alt üst olduğunu görenlerin de bulunacağına şüphe yok. Velosiped ile beraber fotoğraf bulunmadığına nasıl üzülmeyelim? Mesela uzak yakın yerlere gidip de görülen şeylerden hiç olmazsa fotoğraf kağıdına aksettirilmiş bir hayalin yadigar kalması arzu edilmez mi? diye soruyor ve devam ediyor bundan böyle artık o gibi üzüntülere yer yoktur çünkü istman kodak kumpanyasının imal ettiği açılır kapanır muhtelif ölçülerdeki instantane aletleriyle arzu yerine getirilebilir burada instantane kelimesini biraz açmak istiyorum genelde bu kelime çok kısa sürede çekilmiş fotoğrafları ya da bu eylemi ifade etmek için kullanılır ama yazar burada hızlı fotoğraf çeken kameraları kastediyor. Devamında da bu aletlere velosipet için kılıf imal edilmiş olduğundan e, bisikletin istenilen yerine asılıp nakledilebilir diyor. Ahmet Teyfi'nin e, bisikletle yaptığı Bursa seyahatini bilmesek bu başlık dikkatimizi çekmeyebilirdi. Kendisinden başka fotoğraf alanında yazan hiçbir yazarın bu konuyu kitabına taşıyacağını sanmıyorum. En azından e, incelediklerimde rastlamadım. Ama işte gördüğümüz gibi kendi isteklerini, duygularını ve tecrübelerini kitaba aktarmış. Keşke e, o dönemdeki kitaplarda da yazarın ile ilgili bilgiler yer alsaydı da biz de Ahmet Tevfik ile ilgili biraz daha fazla şey öğrenebilseydik. Evet içinde bolca çizim olan 216 sayfalık e, bu fotoğraf kitabının sonunda da bir lugatçe yer almakta. Ama terimler Arap harflerinin yanı sıra Latin harfleriyle de yazılmış. E, bu da çok iyi çünkü özel isimlerin ve yabancı terimlerin yanlış okunma ihtimalini ortadan da kaldırmış oluyor bu. Evet değerli dinleyiciler... Ahmet e, Tevfik Bey'i anlatmaya devam edeceğim. Ama önce küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Bugün sizin için Enrique Ugarte'den e, Ahmet Luzu seçtim. Dinliyoruz. <gülüyor> you mm -hmm. Tekrar merhaba, Fotomize programındayız, Osmanlı döneminde yaşamış meraklı, maceracı ve yeniliklere açık bir kişiden İbnül Cemal Ahmet Tevfik'den söz ediyorduk. Elimizde kendisiyle ilgili hiçbir bilgi yok ama hazırlamış olduğu kitaplar var. Bunları inceleyerek hem kendisiyle ilgili hem de fotoğraf tarihimizle ilgili veriler toplamaya çalışıyoruz. İki kitaptan bahsettik. Birisi Velesüpet ile bir cevelan idi. İkincisi ise Ameli ve Naziri Rehberi Fotoğrafya. Benim kütüphanemde de Ahmet Teyfi'ye ait bir kitap daha var. Ee, biraz da bundan söz etmek istiyorum. Tesili Fotoğrafya. Yani kolaylaştırılmış fotoğrafya. Son kitabından 8 yıl sonra... Rumi 1325, Miladi 1909 yılında basılmış bir kitap bu. Ee, dönemin anlayışına uygun olarak hem kapağı hem sayfaları son derece zarif arnu desenlerle süslenmiş. Önceki fotoğraf kitabı gibi kalın değil, 48 sayfalık ince bir kitapçık. Kiremit renginde karton kapağı var ve 3,5 kuruştan satış, satışa sunulmuş. Ama en sonunda numaralandırılmamış iki sayfa daha ilave edilmiş. E, su yeşili bu sayfalar reklam ve tanıtım işlerine ayrılmış. Biraz da e, bu sayfalara değineceğim. Kitabın e, marif nezareti ruhsat namesiyle tap olunduğu da kapakta belirtilmiş. Galata'da Perşembe Pazarında Aristovelos Anastasiadis. Matbaasında basılmış. Kitapta neler var? Yine fotoğraf tekniği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ve konulara eşlik eden 40 tane de çizim. E, tüm bunların yanı sıra kitabı bizim için özel kılan bir husus daha var. İçine serpiştirilmiş 4 adet fotoğraf ki bu fotoğrafları da bizim maceracı yazarımız çekmiş. E, bu da bir kez daha ispatlıyor ki Ahmet Tevfik teknolojiye ve yeniliklere açık biri fotoğrafta ilgi alanına girmiş. Çektiği fotoğrafların biri Çırçır çır yolu neresi bilmiyorum doğrusu bilenler varsa lütfen yazsınlar sosyal medya hesaplarından. İkincisi Sarıyer Kestane Suyu üçüncüsü Haliç dördüncüsü ise Ay Etkisi diye isimlendirilmiş bir fotoğraf gece çekilmiş. Denizin üzerinde ayın yansıması gözükmekte. Tabii bu dönemdeki fotoğraf kitaplarının hiçbirinde kaynakça ya da dipnot bulunmadığını da ekleyelim. Bilgilerin kaynağı muhtemel ki yabancı dilde imlanmış bir kitap. Ancak yine de Ahmet Tevfik'in fotoğrafla ilgili bir kişi olarak bu kitaba kendi tecrübelerini de aktarmış e, olması muhtemel. Ya da en azından kendince en gerekli ve faydalı bulduğu kısımları seçmiş olmalı. Şimdi e, o zamanki fotoğraf tekniklerini düşünelim. Hem çekmek hem yıkamak hem de basmak yani tab etmek oldukça karışık işlemlerdi. Dolayısıyla bu çizimlerin kitabın değerini arttıracağına şüphe yok. Onun için kitapta 40 adet çizim ve 4 adet fotoğraf olduğu bilgisi hem ön hem de arka kapakta hem de kitabın içinde birkaç yerde vurgulanmış. Aslında kitapta matrak şeyler de var. Her ne kadar kapaklarda 40 tane desede kitabın sonunda, ...konu başlıklarını gösteren bir firist var. Bunun sonunda da şöyle yazılmış. 34 adet resim ve dersadetin menaziri latifesini gösterir. Ayrıca 4 adet tablolara muhtevidir. Baştan saymamıştım ama bunu okuyunca oturdum saydım 39 tane çizim çıktı. Halbuki sayı vermeseler sorun yok. Ama aslında verilen sayılar yanlış da olsa... Döne döne çizimlere ve bunların miktarına değinilmesi konunun öneminden kaynaklanıyor. Tüm bu görsel malzemeler kitabın cazibe noktası. Tabi işin neşesi de bir tarafa çizimlerin de sayfa düzeninin de gayet iyi olduğunu belirteyim. Sosyal medya hesaplarından paylaştım inceleyebilirsiniz. Ahmet Efendi'nin kaleme aldığı ön sözü de okumak isterim. Gene sadeleştiriyorum. Bu risalenin isminden dahi anlaşıldığı üzere maksadımız fotoğrafya'nın tarihinden masar oldu ilerlemeler ve değişmelerden bahsetmek değil. Sanayi nefiseden sayılan şu eğlenceli sanatı meraklılara özellikle zamanımızda adedi günden güne artan heveslilere en kısa ve emin usullerle uygulamalı olarak öğretmektir. Her şeyde olduğu gibi fotoğrafyada dahi takdir olabilecek bir eser meydana getirmek için ciddi bir merak biraz da Yetenek lazımdır. Bunlar olursa muvaffakiyet pek katı ve verimli olur. Burada uygulamalı olarak denilen şeyin ne olduğunu anlamışsınızdır. Çizimler yani şekiller 40 tane olduğu söylenen çizimler. Buna uygulama diyorlar. Ee, arka kapakta da işe yarayacak bazı bilgiler var. Bunları da önemli buluyorum size de aktarmak isterim. Fotoğrafya kütüphanesi başlığının altında şunlar yazılmış. Bu isim altında yazmaya başladığımız kitapların birincisi tesisli fotoğrafya olup... ...agrandisman, fotominyatür, fotopentür ve başka risaleler de yakın zamanda çıkmış olacaktır. Sanırım ince kitapçıklar halinde daha kolay satacaklarını düşündüler. Niyetler güzelmiş ancak proje başarılı olamamış gibi gözüküyor çünkü şimdiye kadar bu isimlerde hiçbir kitaba rastlamadım henüz tabii ee, yine arka kapakta nakli tevzi başlığıyla kitabın nerelerde bulunacağı ve dağıtılacağı da yazılmış tramvay caddesinde Møsby kızın 7 numaralı fotoğraf levazımı mağazası Baba Ali caddesinde zaman kütüphanesi hakkaklar çarşısında 12 numaralı Raşit Efendi kütüphanesi diğer kitapçıların cümlesinde dahi bulunur. Satış yerleri bunlar. Şimdi bu bilgiler ışığında bu fotoğraf kitabını kim bastırdı diye sormak istiyorum. Yazarımız Ahmet Defik mi? İsmi geçen matbaalar mı? İsmi geçen kütüphaneler mi? Yoksa Mösyö Beikis mi? Ee, cevap su yeşili sayfalarda saklıymış mer arkalı önlü bu dört sayfada çeşitli başlıklar altında reklamlar bulunduğunu söylemiştim nedir bunlar kafeyi edevatı fenliye ağlatı cerrahiye ve moda eşya e, fotoğraf heveskeranı ve fotoğrafçılar için levazım bir diğer başlık elektrik edevatı, bir diğeri Amerika'nın mürekepli Osmanlı kalemleri ve en sonda da Tam sayfa Beykız mağazasının reklamı. Tüm başlıkların altında ürünler hakkında bilgi var ama Beykız hariç hangi mağaza olduğu yazılmamış. Ve yine bu su yeşili sayfaların birinde tekrar fotoğrafçılık kütüphanesi diye başlık atılmış ikinci kez. Altında kocaman tesili fotoğrafı yazıyor. Onun altında da şu bilgiler var. Bu kitap mağazamızda dahi bulunur. Hangi mağaza bilmiyoruz. Sipariş vuku buldukta seri gönderilir. Kırkı mütecaviz resim yani 40'ı geçen resim haricinde İstanbul şehrinin mevkii atikesini gösterir 4 adet mükemmel tabloya havidir. Dikkatinizi çekmek isterim. Yazırımızın çektiği fotoğraflar tablo olarak takdim ediliyor. Bir icat düşünün. Kendi isminin dışında isimlerle anılıyor. Türkiye'de fotoğrafın kaderi de böyle ya resim deniyor ya da burada olduğu gibi tablo. Halbuki fotoğraf olarak tanımlansa bazı karışıklıklar da önlenecek. Neyse konumuza dönersek yazıdan sipariş gelirse süratle gönderileceği e, anlaşılıyor. Mağazada da satılıyormuş ama hangi mağaza olduğu gene yazmamış. Bir arka sayfada ise iki tane başlık var. E, fotoğraf ve heves ve fotoğrafçılar için levazım hemen altında ise mühim ihtar diye bir başlık atılmış. Neymiş bu mühim ihtar? Müşterilerimize bir hizmet olmak üzere fotoğrafyayı öğrenmek arzunda bulunan heveskeran bile bila ecrap yani insansız talim edilir. Müşterilerimize şambil nuarımız daima bila ücret açıktır. Bunların da altında bir adresi yok sadece en arkadaki reklamda Beykız mağazasının adresi yazılı olduğuna göre çeşitli başlıklar altında verilmiş tüm ilanlar hatta kitabın kendisi bu mağazaya aitmiş. Halbuki kitap kapağında ya da künye kısmında bu belirtilebilirdi. Demek ki Ahmet Tevfik bu kitabı Beykız mağazası için hazırlamış. Değerli dinleyiciler şimdi programımızın sonuna geliyoruz. Tümünü şöyle bir e, toparlamaya ihtiyaç duyuyorum. Elimizde üç tane kitap var. Üçünü de İbnül Cemal Ahmet Tevfik diye bir zat yazmış. Biz bu üç kitaptan hem Ahmet Tevfik hakkında hem de dönemin fotoğrafçılığı hakkında epey bilgi çıkardık. E, o dönemde yeni yeni çoğalan okur yazarlar ve bunların bazılarının ilgi alanına girecek konulara ait kitapları kimlerin yayınladıklarını da gördük. E, fotoğraf e, malzemesi satan firmalar önemli. Demin de okuduğum gibi e, ücretsiz bilgiler verdikleri, burada örnekte de gördüğümüz gibi ücretsiz karanlık odalarını açtıkları bilgisi önemli. Bunun da altını çizmiş olayım. Evet değerli dinleyiciler, e, üç kitap üzerinden toplayabildiğimiz veriler şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın.